Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Derginin Spor Köşesi, Efektif Pasa hoş geldiniz. Ben Volkanır. Bu akşamki programda e, sizlere tek başıma yardımcı olmaya çalışacağım ama konuklarım olacak. E, programın ilk başında e, yarınki davayı konuşmak üzere e, avukat Tamer Doğan hattımızda yarınki davanın ne olduğunu da söyleyelim. Çarşı grubuna karşı açılmış bir darbe teşebbüsü e, davası vardı. E, davayı da e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir iddianamede 35 şüpheli cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmekle suçlanıyordu. Çarşı grubu, taraftar grubu. Şimdi Tamer Doğan'a soracağız ilk olarak bu gelişmeleri. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Tamer Bey. Hoş. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, öncelikle kısaca bu ilk dava görünmüştü. Ee, bu ikinci duruşma olacak bildiğimiz kadarıyla. Bu sürece kadar e, geçenleri biraz aktarabilir misiniz? Kısaca özetle. Özetle şöyle söyleyeyim. Ee, aslında ilk duruşma olacak. Çünkü ki e, gözaltı sonrası e, arkadaşların çıktığı mahkemeydi. Nöbetçi mahkemeydi. Yani bu iddianamenin sizin saydığınız suçlar kapsamında özellikle Türk Ceza Kanunu 312'ye 1 e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ortadan kaldır, kaldırmaya teşebbüsle ilgili e, iddianamenin kabulünden sonraki ilk duruşma aslında 16 Aralık yarınki duruşma e, 35 kişi dediğimiz gibi yargılanıyor. E, aslında esas yargılanmalarına sebep olan e, husus Beşiktaş'taki başbakanlık ofisi gözüküyor yani Dolmabahçe civarında olan e, olaylar gibi gözüküyor. Suç tarihi olarak da ilginç bir şekilde 16 Haziran'ı gösteriyor. Yani biliyorsunuz 15 Haziran'da gezden çıkarılmıştık. 16 Haziran'da da tekrar geziye girilmeye çalışılmıştı. Ancak gerek telefon konuşmaları gerek işte görüntü kayıtları üzerinden olay yeri görüntüleri işte baz tespitleri veya evde bulunanlar üzerinden çok ilginç bir şekilde darbe teşebbüsüne vardırlar ve insanları örgüt kurmak, örgüt yönetmek, işte suç işlemek amacıyla kurulan örgüte iyi olmak gibi suçlardan artık diğerleri de var biliyorsunuz, i̇şte toplantı gösteriyor, rüşleri, evlerinde silah bulundurması gibi bir sürü suçtan yargılan, yargılıyorlar. Özetle e, iddianame, yani bu e, inanılmaz garip olan iddianame kabul edildi. Kabul edildiği an itibaren 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne Geldiği an itibaren duruşma tarihi belli oldu. İşte yarınki duruşma tarihi belli oldu. Şöyle izah edeyim. Aslında bu iddianamenin kabul edilmesi ABES. Çünkü sonuç itibariyle çarşıyı bir örgüt şeklinde algılamanı kendisi ABES. Çarşıyı e, elbimiz almış biliyoruz. Benim burada anlatmama gerek yok. E, her türlü görüşün içerisine barındırıldığı politik bir organizasyondan çok e, taraftarlar içerisinde duyarlı, insani, vicdani organizasyon ve bir taraftar grubu aslında. Ama sonuç itibariyle sadece Van için soyunmadı ya da köy okullarına koşmadı çarşı. Her şey için bir e, duruş sergeli, karşı bir duruş sergeli için. Hani e, her zaman deriz ya çarşı kendine de karşıya. E, böyle bir grubu örgüt üyesi ilan etmiş oldular. Daha da trajikomi e, hükümeti yıkmaya teşebbüsle suçladılar. Biraz o dönem popüler olmasıyla alakalı olsa gerek. E, Gezi dönemi aslında milyonlar sokağa düşmüştü. E, Türkiye'nin her yerinde eylemler vardı. E bu eylemler aslında hukukun uygulanması için yapılmıştı. E neydi hukukun uygulanması? Taksim Gezi Parkı'na bir top çıkışlısı yapılması kararı vardı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı halde yani kendi hukukları tarafından alınan bir karara rağmen yani her zaman kullanıyoruz ya buna rağmen hı hı. E, bir şekilde keçileri oraya soktukları aslında gezi ya da gezi isyan edebileceğimiz ayaklanma Başlamıştı. Çarşıda ister istemez e, duruşu geri. Bunun bir parçası oldu. E, böyle mi devam edeyim yoksa siz, sizin kafanızda e, tabii soru var mı? Ben bu. bir soru sormak istiyorum burada. Başbakanlık Buyurun. çalışma ofisini işgal etmeye çalışmak, hükümeti düşürmeye e, yönelik bir hareket midir? Ya da bu iddianın olması Kesinlikle evet. değildir. Bir başbakanlık ofisini dedi ele geçirse dahi hükümet düşmez bu ülkede. İkincisi, onun aslı öyle midir? Yani esas tartışılması gereken o. Çünkü söz orada her daim binlerce çevik kuvvet ve toması işte akrebe bekler. Oradaki mesele şu, aslında Beşiktaş Çarşı'da toplanıp Gezi'ye desteğe gitmeye çalışan ve tamamen aslında anayasal ve Avrupa Sözleşmelerinden doğan, örneğin işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. madde Veyahut da anayasanın 25, 26 ve 34. maddesini Kendisine verdiği hakkı kullanmaya çalışan insanların Nedir bu? Toplantı gösteriyor yürüyüşü hakkıdır İşte ifadesi, düşüncesini açıklama hakkıdır Bunları yasal çerçevede kullanmaya çalışan insanların bir yürüyüşü Orada engellendiği için çatışma orada çıkıyor Karşılıklı çatışma Ve insanlar aslında hukukun uygulanması için bir meşru savunma haline giriyorlar. Yani bu bütün gezi ayaklanması için geçerlidir. Sadece Dolmabahçe'de olan durumdan bahsetmiyorum. Zaten iddianame de çok ilginçtir. Ee, gezi e, direnişini olumlayan bir dille başlayıp ilk başlarda demokratik tavır koymaya yönelik iyi niyetli gösteriler olarak değerlendiriyor iddianamedeki dosya savcısı. Ancak klasik e, dille ne hikmetse bu iyi niyetle başlayan e, gösteriler amacından satmaya başladı ve marjinal grupların e, güdümüne girmeye başladı gibi hani e, durumun kendisini, dünyanın bütün herkesin gözü önünde olan bir durumu meşruluktan çıkarmaya çalıştılar. Bu yüzden de geziye hedef haline getirdiler, e, özür dilerim, çarşıya hedef haline getirdiler. Kaldı ki... E, bir kere dış e, mihrak e, kavramı bu olaylarda sürekli kullanılır. Hani dış mihrak benzetmesi. Oysa dünyanın her tarafı kaynamaktaydı o dönem. Hatırlayın Brezilya Hı -hı. sokaklardaydı, İspanya sokaklardaydı. Az öncesinde mısır tarihi işgal etmişti. Yani bu bir dünyada e, devam eden süre giden bir sokak ayaklanması bir meşrudur. E, pasif direniş üzerine kurulu ve hak arama üzerine kurulu pervasız, hak hukuk tanımayan iktidarlara yönelik insanların tamamen hukuki çevre, çerçevede yürüttüğü bir mücadele hattıdır. Çarşı da bu çerçevelerin dışına çıkmamıştır. E, elimden gelince bakmaya çalıştım. Acaba e, bir hakikaten hükümeti devirmeye çalışmışlar mı? Böyle bir güçleri var mı? E, kişisel olarak bir şey söyleyeyim. E, bir arada e, AKP ve Fethullah Gülen e, kadroları yani cemaat dediğimiz işte paralel yapıda diyebileceğiniz ekipler bir arada bu işi kardeş kardeş yönetirken e, iyiydi ama birbirlerine düştükten sonra şöyle bir hal almaya başladı. Hukuk dediğimiz yani işte yargı dediğimiz kimin elimde meselesi. E, kişisel olarak yine söylüyorum yarınki duruşmada aslında e, yargı bize şunu gösterecek. Mevcut iktidarın güdümünde miyim, bağımsızlığın yoksa bağımlı mıyım? Bunu gösterecek bize çünkü sonuç itibariyle biliyorsunuz özel etkili mahkemeler de kaldırıldı. Yani e, öncesinde sıkıretim mahkemeleri vardı ondan sonra e, daha öncesinde DGM'ler e, veyahut da daha sonrasında işte e, TMK ile yetkili mahkemeler vardı. Bunlar kaldırıldı ve yarın duruşmayı e, yürütecek olan yargı e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin normal sözde yetkisiz bir mahkeme haliyle bu mahkemenin tarafsızlığını ortaya koyma ve ispat etme zamanıdır. Yani, evet. mecbut, yani Mevcut muhalefeti hı. bastırmaya yönelik e, iktidarın bir organı gibi davranmayacağı bir mahkeme gibi e, bunun ispatı olacak yarın. Hı hı. E zaten içinden geçtiğimiz günlerde de hatta uzun bir süredir e, devletin e, yönettiği bütün aygıtların ee, objektif olup olmadığında herkesin sorgulayabileceği gözlerinde olan evet. olaylar yaşanıyor. Her şey bir turun evet. kağıdı görevi görüyor şu günlerde. Yarınki olaylardan, yarınki davanın e, süreci de, sonucu da e, buna bir e, bir tane daha katkıda bulunacak demek mümkün. Evet. Ee, evet. Dava kaçta ee, destek çağrısı var büyük zannediyorum. Sabah ee, 9.30'da büyük dalanda olacak. Biz e, gönüllü yani çarşı davasının gönüllü avukatları olarak topluca gideceğiz. Hı hı. E, çarşının ve çarşının özel avukatlarının inisiyatifi doğrultusunda onların iradesini tanıyarak e, davayı hiçbir şekilde e, sabote etmeyip davanın hukuk çerçevesinde yürümesini sağlamak amacıyla her şeyden öte e, aynı zamanda da Beşiktaş taraftarı olduğumuz için de yani illa Beşiktaş taraftarı olmak gerekmiyor. ya Diğer takımlara gönül verenler de gelecek ama biz bu çağrıyı o yüzden yaptık kendimizi bildik bileli Beşiktaş için üzülen ve sevilen sevinen kişileriz. Aynı zamanda da meslek etiği gereği kendi içerisinde bulunduğumuz gruba yönelik bir hukuk saldırısı var. Yani hukukun silah olarak kullanıldığı bir saldırı var. Ne demek yani hükümet yıkmaya çalışmak yani orada aslında gezi komple Yargılanş oluyorsun ve aslında tribünlerin politikleşmesinin önüne geçmeye çalışıyorsun. Evet, zaten bu davanın büyük Buyurun. bir nedeni de sanırız tribünlerin en köklü gruplarından bir tanesi olan çarşıyı da ilk olarak ele alıp diğer bütün taraftar gruplarına gözdağı vermek gibi gözüküyor. Kesinlikle. Yarın için bir e... ceza hukukudur bu ve Hı -hı. E, aslında bütün muhalefeti bastırma operasyonudur. Hı -hı. Yarın Sindirme için operasyon. e, Beşiktaş tabii ki taraftarlarının da orada olacağını tahmin ediyoruz. E, sosyal medyada Hı -hı. okuyoruz. Büyük bir destek çağrısı evet. olduğunu görüyoruz. E, yarın çağlayan adliyesinin etrafında bir olay olma ihtimali sizce var mıdır yok mudur? Yani Şöyle bu da böyle bir ihtimal varsa da dikkat etmek gerektiğini söyledi. E, çok net e, emin olduğum bir bilgi. Şundan dolayı siz de kabul edersiniz ki Hı -hı. isterse çarşı bugüne kadar çok rahat e, binlerce kişi sokağa dökebilir, eylem organize edebilirdi. Veyahut en basitinden salı günü davamız var pazar günü yani 14 Aralık pazar günü herkes sokaklara çıksın da diyebilirdi ve inanılmaz büyük eylemler de olabilirdi. En azından İstanbul'da çok büyük eylemler de olabilirdi. Hiçbir çağrı yapmadı. Yani... Hı -hı sokaklara çağırmadı. Bu iyidir, kötüdür, tartışmıyorum. Ee, ve hiçbir provokatif açıklama da yapmadı. Sadece ve sadece davaya dair çarşı sözcülerinin kendilerini savunma yay yönelik açıklamaları var ve orada olacak e, olaylar aslında sadece şudur. İçeriden provokatif e, bir şekilde gezide de e, içerimizde e, provokatif işler vardı. Bundan e, kastım kesinlikle devrimci örgütler değildir ya da ona benzer oluşumlar değildir. E, bizzat e, polislerin içeriden kışkırtması veyahut da dışarıdan tahrik etmesi sonucu eğer bir şey olmazsa orada insanların Sadece ve sadece bu davayı sahiplenmeye geldikleri, aslında görünür olma ve çarşıyı da yalnız bırakmama adına duruşudur. Onun dışında en ufak bir çağrıları da yoktur. Buna benzer hiçbir çağrı da siz de tanık olmamışsınızdır zaten. Hı -hı. Dediğim gibi böyle bir güçleri olduğu halde en ufak bir şekilde buna yönelik bir adım atmadı Çarşı. Peki Tam Erdoğan çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve programa katıldığınız için. Yarın için de kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ Kolay gelsin. Evet, çarşı taraftar grubunun yarın görülecek davasını konuşmak üzere avukatlardan Tamer Doğan'la sohbetimizi tamamladık. Birazdan bir müzik molası vereceğiz ve ardından da bir başka davaya Pasolik davasını konuşmak için Taraftar Hakları Derneği Başkanı Burkala Fes bağlanacağız. Ama şimdi bir peyk molası veriyoruz. Yeni albümlerinden çıkan parçanın adı Romantik Karate'yi dinliyoruz. ya not chu sure. Senle ne erotikarete yapılır senle bir erotikarete yapalım senle ne romantikarete yapılır senle bir romantikarete yapalım senle bu gece pembe kalcan <gülüyor> Açık dergide Efektif Pass devam ediyor. Pay grubundan Romantik Karate'yi dinledik. Bu cumartesi günü salon İKSV'de konser olduğunu hatırlatmıştı sevgili İlzen ve Eser. Ben de bir parçalarına yer vermek istedim yeni albümleri vesilesiyle. Şimdi Efektif Pasta. Pasolik davasını konuşacağız. Yine spor konuşamadığımız programlardan birini yapmaktayız. Pasolik davasını konuşmak üzere de Taraftar Hakları Derneği Başkanı idi. Ee, Bulkal Efes Sakızlıoğlu hattımızda. Merhabalar Bulkal, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Bulkan, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, Pasolik bilindiği üzere 14 Nisan 2012'de çıkarılmış 62.22 numaralı yasanın getirdiği bir elektronik kart ve bu nedenle taraftarlar da oldukça mağdur olmuş durumda ve bu konuda da Taraftar Hatları Derneği Yanılmıyorsam tüketici hakları mahkemesine başvuruldu Ankara'da ve bu davanın ilgi görülmüştü. Öncelikle bu davayı gerçekten açma sebebinizi kısaca alalım sizden ve ondan sonrasında da ertelenme gerekçeleriyle birlikte ilerleyecek olan süreci tekrar bir konuşup değerlendirelim istiyoruz. Şimdi davayı açan arkadaşlarımız Ankara'daki ülkeler. Yani Ankara taraftar hakları dayanışma derneğindeki arkadaşlarımız. Evet, sen de İzmir'den. <gülüyor> biz de biz İzmir'deki söyleyeyim. taraftar hakları derneği de ortak akılla, ortak amaçlar çerçevesinde kurulmuş derneklerdi. De. Zaten davaya ilgili sürekli olarak iletişim halindeyiz. Ee, avukatlarımız, avukat arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çalışma halinde Tamamen amatörce, tamamen denili bir şekilde yürütülen davalar bunlar. Söylediğim gibi volkan paslığın kökenleri 14 Nisan 2011 yılındaki 622 sayılı kanundaki evlet hükmüne dayanıyor. Ancak evlet bile pasolik tamamen farklı şeyler. Ee, kanun kabul edildikten 3 yıl sonra yani 14 Nisan 2014 tarihinde de pasolik adıyla e, kanundaki hükme dayandırılarak bilse istatlarımızda uygulanmaya başlandı. E, 16. Tükilici Mahkemesi'ne açılan Taraftar Hakları Dayanışma Derneği'nin açığı dava şu an Anayasa Mahkemesi'ne sevk edildi. Bu davada 30 Haziran 2014 tarihinde görülecek. Onun da diyoruz ki analisa mahkemesi ilerleyen süreçlerde e, o sözü gün e, iptalini, iptali kararıyla taraftarlar adına olumlu bir sonuç çıkartacak diye Ertelenme gerekçesi neydi yer, davanın? Şimdi ilk olarak e, mahkeme ilk kararında e, yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Ancak e, oradan okul gibi takım e, farklı uygulamalar e, cevyan etti ve İptal kararı, yani yürütmeyi durdurma kararı reddedildi. Sonra onun üzerindeki dava daha görüldü. Aslında biz biraz buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü ilk şeyde ilk bu karar çıktığında mahkemenin elinde yürütmeyi durdurma adına iptal edecek argümanları vardı. Ancak sanırız daha farklı boyutlara gitti. Bazı baskılar oldu mahkeme üzerinde. Ve Anayasa mahkemesine sevk edildi. Anayasa mahkemesinin... Vereceği karar, emsal kararları göz önünde bulundurduğumuz zaman genelde tükürge de yine kararları alıyor. Bu anlamda biraz süreç uzayacak belki. Önümüzdeki sezona fasoliksiz başlayabilirdik. Evet, yayından önce de sizin belirttiğiniz gibi 30 Haziran'da ilk dava. Yasama yılının bitmesine çok yakın bir tarih. Bu anlamda biraz süreç uzayacak gibi görünüyor. Peki taraf derin, herhangi bir dernek olmadığına dair... Ee, bir iddiayla yaklaşıyor Türkiye Futbol Federasyonu evet, ve Pasolik evet. üreticisi e, şirket ve bu sebeple dernekler masasından bu e, taraf derneğin taraftarlar derneğinin resmi bir dernek olup olmadığını dair belge istiyor bu konudaki son durum nedir yani bu, bu oluşumlar resmi bir, birer dernek midir? bir burada tabii bir tabii durum geldik. mu var? Bu, tarafta, taraf taraftarı dayanışma derneği olsun, biz olun taraftarı hakları derneği olsun, dernekler masasında kayıtlı olan e, dernekler bunlar zaten bu tarzda büyük davalara <gülüyor> düşmeden önce bu tarzda kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek durumundayız <gülüyor> yani bireysel ee, olarak belki açılabilir ama zaten taraftar derneği olarak e, davacı olunuyorsa herhalde bir resmiyetinde olması lazım sanıyorum tabii ki tabii ki tabii ki yani taraf, taraf dilinde, taraftar derinde, taraftar hakları derneğinde dernekler masası anlamında Herhangi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir sıkıntı, bu e, Türkiye Futbol ile ilgili bankanın avukatları da biliyor zaten. Ancak işte bir takım farklı yollara girmek adına farklı söylemler ortaya konulabiliyor. Yani orayı sadece hukuki bir mücadele olarak görmemek gerekiyor Volkan. Hı hı. Hukuki mücadele tabii ki önemli çünkü hukuki e, anlamda bir takım e, kazanımlar elde etmemiz gerekiyor. Ancak taraftarların da ortaya koyduğu mücadele bu anlamda gerçekten takdire şayan. 14 Haziran 2014'ten bu yana bunu çok sevinerek mutlu olarak söylemiyoruz. Ancak tribüllerimiz bomboş. Şimdi... Yani bu bomboşluğun sebebi biraz da boykot insanların evet, ya da e, pasolik almaya çalışırken yaşanan sıkıntılardan yaka silkip vazgeçmeleri. Tabii ki. Yani boykot karar alan taraftar grupları var. E, çok dirençli bir şekilde, yolu bir şekilde mücadele ediyorlar. Bunun dışında yani, taraftar grubuna dahil olmayan, hani yedi yaşında bir çocuk düşünebiliyor musun? Yani yedi yaşında bir çocuğun stadyumda maç izleyebilmesi için bir banka kartı alması gerekiyor. Onun dışında tribünde uz uzak bir köşede, sadece çiftleyerek yani kırk altı yaşında, elli yaşında, yaşlı insanlar düşün, ya yani internetle ya da bir ba bankacılıkla herhangi bir ilişkisi olmayan insanlar artık maçlara gidemiyorlar. Ve neden gidem gidemediklerini, İnanır mısınız stadyum dişesinde öğrenen insanlar var o kadar e, uygulamadan bir haber olan ve stada gittiği zaman öğrenen maça alınamazsınız çünkü paso kartınız yok denilen insanlar var. Yani Pasolik bu anlamda taraftarların stadyumlara erişebilmesi önünde büyük engeller koyuyor. Bakıyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde belirli aralıklarla katilet Pasolik kartı satılığına dair viraller dönüyor hem bazı medya kuruluşlarında hem gazetelerde ama bu Türkiye Futbol federasyonu yapılması bize çok e, trajik komik geliyor. Taraftan sayılarla, seyirci sayılarıyla ilgili herhangi bir açıklama yokken sadece pasilik, kaç tane pasilik kart tutuluna dair yapılması gerçekten e, çok komik geliyor. Bizim edindiğimiz bilgilere göre, göre şu an geçmiş yıllara oranla %48 oranında... E, Siyirci ortalamalarında bir düşüş var. Yani bu çok büyük bir rakam. Peki İzmir'deki durum adam. nedir? Sen orayı daha iyi takip ediyorsundur. Göztepe, Karşıyaka, Altay maçlarındaki hı hı hı. doluluk oranları ne durumda? Şimdi İzmir bu anlamda biraz farklı bir kent. Nasıl bir farklı bir kent? Şöyle e, kıyaslayabilirim. İzmir'in şu an profesyonel liglerde e, futbol oynayan kulüplerinden sadece Karşıyaka Pasa Ligi dahil. Göztepe ve Altay, özür dilerim. Alta, Altınoru ile Buca'da dahil. Altınoru Buca da Karşıyaka e, Pasa uygulamasına dahil. Altay ve Göztepe Pasa Ligi uygulamasından muaf şu an. Bir alt oldukları için. Şimdi alt, Karşıyaka da tek bir taraftar grubu. O da Karşıyaka çarşı taraftar grubu. Sezon başında boykot edeceğini ve ...stadyumlara girmeyeceğini açıkladı. Yani yaklaşık 10.000 ortalamaya oynayan... ...karşıya kötülükleri şu an 300-500... civarında bir seyirci oynuyor. İzmir'de farklı sıkıntılar da var. Altınordu İzmir Kulübü olmasına rağmen... ...İzmir'de bir stadyum olmadığı için... ...maçlarını Manisa'da oynuyor. Onlar da yaklaşık 150 kişi oynuyorlar. Buca'nın kendine ait bir sıvı var. Onlar da yaklaşık 500 civarında... ...bir seyirci oy oy oynuyor maçlarını. Yani baktığınız zaman... ...bunun dışında bir Göztepe'ye baktığınız zaman... Bir olmasına rağmen 25 bin, 20 bin rakamına, seyirci rakamına pasolik uygulanmadığı için maçlarında ulaştığı maçları görüyorsunuz. Yani İzmir'in büyük bir potansiyeli var. Ancak İzmir'de hem stat sıkıntısı var hem de var alan pasolik uygulamaları İzmir'in futbol kültürüne bu sene anlamda ciddi bir darbe kurmuş. Yani bu elektronik kart olmasa insanlar maçlara gitmeye devam ediyor ve stadyumları doldurmaya devam ediyor. 10 Tabii bin kişi ki. olsa da ne kadar az olsa da diğer stadyumların ortalamalarına veya e, kapasitelerine göre e, yani bu, bu böyle e, futbola ilgi arttırmak konusunda çok daha farklı şeyler yapılması gerekirken galiba futbola olan ilgiyi azaltacak bir e, tepkiyle karşılaşıldı burada. Bir sonraki davanın tarihini de hatırlatarak programımızın sonuna e, geldiğimizi hı hı. söylemek zorundayım. Ne yazık ki 30 Haziran 2015'te yine Ankara'da mı görülecek dava? Ankara'da görülecek. Olkan, çok kısa bir e, ek Tabii son, son istiyorum. O, alalım. Pasolik'ten ve diğer konulardan bağımsız ancak yine bizim sıkıntılarımızla ilgili hı hı, bir tabii, konu. Buyur. E, biliyorsunuz, İzmir'de Alsancak'sı bir tarihi, bir mabet. Bolseverler için, taraftarlar için son derece anlama olan bir stat. ve sezon başından itibaren deprem direkçisiyle Alsancak Stadı'nın kapılarına kilit vurmuş durumunda. Bu bizim e, ikimizde kanayan bir yere. Biz bu yoraya tekrar e, dikkati çekmek ve kamuoyunun e, bakışını odaklama adına 20 Aralık cumartesi günü yani önümüzdeki hafta sonu cumartesi günü saat 3'te Alsancak Stadı'nın içerisinde ne yapmalı nasıl yapmalı başvettiği bir, bir forum düzenleyeceğiz. Ve Alsancak Stadı'nın e, kurtuluşuna dair Tekrar sesimizi yükselteyiz ve alttan tarifte bir yok edilemeye diyeceğiz. Bu çağrıyı bu, da bu. E, tekrar Hı. duyurduğun için teşekkür ederiz. E, programa evet. katıldığın için de teşekkür ederiz. Size e, bu cumartesi günü yapılacak forumda da kolaylıklar diliyoruz. Bir tekrar görüşmek üzere Burga. Görüşmek üzere Burga, hoşçakalın. Evet, Efektif Pasta son bir haberimiz daha var. Yine bir dava, kısa bir dava haberi olarak geçeceğim. Bunu bildiğiniz üzere eşkisel olduğu gerekçesiyle hakemlikten men edilen Halim, Halil İbrahim Dinç Dağı'nda e, Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı maddi ve manevi tazminat davası devam ediyor. E, ne yazık ki devam ediyor demek lazım burada. Çünkü 14. görüşülen duruşmada 27 Kasım'da yapılan duruşmada bir kez daha ertelendi. 10 Mart 2015'e ertelendi. Bunun e, sebebi de Halil İbrahim Dinçdan bu süre içinde yapması e, muhtemel olan hakemlik e, hake, hakemlik işlerinden kazanacağı paranın ta, hesaplanarak tazminatının belirlenmesi idi. E, bu hala belirlenemedi çok garip ve e, enteresan bir şekilde. Ancak bu sırada da e, Halil İbrahim Dinçdan Berlin'den bir ödül kazandı. Homofobi, homofobiye karşı birlik tarafından ödüllendirildi. 2002'de Berlin'in eyalet başkanı e, da seçildi, seçilmiş olan Berlin eyalet başkanı Klaus Wohrerite takdim etti bu saygı ödülünü. Bu davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Efectivepas programı olarak twitter.com/efectivepasdan e, ve efectivepas.com adreslerinden. Programa dair duyurları ve kayıtları Bulabileceğinizi hatırlatalım Ben Volkan Ağır ve program arkadaşım Utku Göker Küçük adına Kendinize iyi bakın diliyoruz ve Haftaya görüşene dek hoşçakalın